Tevbe suresi 54. ayetten itibaren Nafakalarının onlardan kabul edilmesini engelleyen şey de Onların Allah'a ve Resulüne küfretmeleri Namaza ancak üşene üşene gelmeleridir Onlar iştahsızca olmadıkça da harcamazlar Artık onların ne malları ne evlatları seni imrendirmesin Allah bunlar sebebiyle ancak onları dünya hayatında azaba çarptırmayı ve canlarının kafir olarak güçlükle çıkmasını irade eder. Hakikat onlar muhakkak sizden olduklarına dair Allah'a ant ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar öyle bir kavimdir ki daima korkarlar. Eğer sığınacak bir yer yahut barınabilecekleri mağaralar veya bir delik bulsalardı, hızla yüzlerini çevirip oraya koşarlardı. İçlerinden sadakaların taksimi hususunda seni ayıplayacaklar da vardır. Çünkü eğer ondan kendilerine verilirse hoşlanırlar, şayet ondan onlara verilmezse derhal kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulü kendilerine ne verdiyse buna razı olsalardı da, ''Bize Allah yeter, yakında bize lütfü kereminden Allah da verir Resulü de biz ancak Allah'a rağbet edişleriz.'' deselerdi ne olurdu. Sadakalar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirlere, miskinlere, sadaka üzerine görevli olanlara, kalpleri Müslümanlığa alıştırılmak istenenlere, kölelere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 sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a inanır, müminlerin sözüne inanır. İçinizden iman edenler için de bir rahmettir o. Allah'ın Resulünü incetenler yok mu? İşte en acıklı azap onlarındır. Size gelirler, gönlünüzü hoş etmek için Allah'a an ederler. Eğer bunlar müminseler, Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha doğrudur. Hala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 maskaralık yapa durun Allah çekinip endişe ettiğiniz şeyi meydana çıkarandır şayet onlara seninle birlikte tebüye giderlerken niçin alay ettiklerini sorsan andolsun ki biz ancak dalmış bulunuyor şakalaşıyorduk derler de ki Allah'la onun ayetleriyle onun Resulüyle mi eğleniyordunuz özür dilemeye kalkmayın siz imandan sonra küfrettiniz. İçinizden bir zümreyi affetsek bile diğer bir güruhunu onlar mücrim kimseler oldukları için azaplandıracağız. Münafık erkekler de münafık kadınlar da birbirinin tamamlayıcı parçasıdırlar. Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten vazgeçirmeye uğraşırlar, ellerini cimrilikle yumarlar. Onlar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 ...onlara bitip tükenmeyen bir azap vardır. Siz de tıpkı kendinizden evvelkiler gibisiniz. Onlar kuvvetçi sizden daha yamandı. Malları evlatları daha çoktu. Bu dünyadaki nasipleri kadar faydalanmak istediler. İşte sizden evvelkiler nasıl öyle nasiplerince yaşamak istedilerse... ...siz de kısmetinizce fayda aradınız. Siz de o batağa dalanlar gibi daldınız... Onların dünyada da ahirette de yaptıkları boşa gitti. İşte bunlar üsran içinde kalanların ta kendileridir. Onlara kendilerinden evvelkilerin, Nuh, Ad, Semut kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen sahiplerinin, yerle bir olan şehirlerin haberi de gelmedi mi? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler de mümin kadınlar da birbirinin velileridir. Bunlar iyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlar ki Allah onları rahmetiyle bağışlayacaktır. Çünkü Allah azizdir, hakimdir. Allah mümin erkeklere de mümin kadınlara da kendileri içinde ebedi kalıcı olmak üzere altından ırmaklar akan adım cennetlerini ve çok güzel meskenleri vaat etti. Allah'ın bir rızasıysa daha büyüktür. İşte bu, asıl bu en büyük saadet.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 ne bir medet yoktur artık. İçlerinden kimi de Allah'a şöyle ahdetmişti: Eğer bize lutfu kereminden ihsan ederse, andolsun zekatını vereceğiz, muhakkak salihlerden olacağız. Allah kendilerine fazlu inayetinden verince de onunla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 muhakkak ki Allah kayıpları çok iyi bilendir sadakalarda farz olan zekattan fazla olarak bağışlarda bulunan müminlerle güçlerinin yetebildiğinden başkasını bulamayan fakirlerle eğlenenler yok mu Allah onları maskaraya çevirmiştir onlar için pek acıklı bir azap vardır Habibim onlar için ister bağışlanma dile, ister bağışlanma dileme. Eğer onlar için yetmiş defa bağışlanma dilesen de yine Allah kendilerini katliyen bağışlayacak değildir. Bu böyledir. Çünkü Allah'ı ve Resulünü inkarla kafir olmuşlardır. Allah fasıklar güruhuna hidayet etmez. Allah'ın peygamberine muhalefet için savaştan geri kalan münafıklar memleketlerinden çıkmayıp oturmalarıyla sevindiler. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad etmeyi çirkin gördüler ve bu sıcakta harbe çıkmayın dediler. De ki cehennemin ateşi daha sıcak İyice bilmiş olsalardı. Artık kazanmakta oldukları günahın cezası olmak üzere az gülsünler. Çok ağlasınlar onlar. Eğer Allah seni onlardan bir zümrenin yanına döndürür de başka bir savaşa çıkmaya senden izin isterlerse de ki bundan sonra benimle birlikte katiyen ve ebedi olarak sefere çıkamazsınız. Benimle beraber hiçbir düşmanla muharebe edemezsiniz. Çünkü siz ilk defa geri kalıp oturmayı hoş gördünüz. Artık... Bundan böyle siz geri kalanlarla beraber oturun. Onlardan ölen hiçbir kimseye hiçbir zaman dua etme. Kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkarla kafir oldular. Onlar fasıklar olarak öhdüler. Değerli dinleyenler. Bu ayet Tebük seferinden kısa bir süre sonra ölen münafıkların lideri Abdullah bin Übey hakkında nazil olmuştur. Münafıkların lideri olan Abdullah bin Übey'in oğlu samimi bir Müslümandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden ölen babası için kefen yapmak üzere gömleğini istedi. Efendimiz onun bu isteğini cömertlikle yerine getirdi. Daha sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden babasının cenaze namazını kılmasını istedi. Efendimiz cenaze namazını kılmak için hazırlandığında bu ayeti kerimeye indi. Ayrıca yine bu surenin 113. ayetinde Rabbimiz uyarısını yinelemekte ve şöyle buyurmaktadır. Müşriklerin o çılgın ateşin yaranı oldukları muhakkak meydana çıktıktan sonra artık onların lehine velev akraba olsunlar ne peygamberin ne de müminlerin bağışlanma dilemeleri doğru değildir. Bu ayeti kerime yeni bir kuralı belirlemiş oldu. Buna göre Müslümanlar, İslam düşmanlarının ve İslam'ın aleyhine çalışanların cenaze namazlarını ne kılabilirler ne de kıldırabilirler. Ayrıca kafir olarak ölenler için dua edip bağışlanma dileyemezler. Bu ayetin indirilmesinden sonra ne zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme cenaze namazı kıldırılması teklif edilse, İlk önce ölen adamın durumunu araştırırdı. Eğer kafir ise, ölenin ailesine onu istediğiniz gibi gömebilirsiniz derdi. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Onların ne malları ne evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlar sebebiyle ancak kendilerine dünyada azaba çarptırmayı ve canlarının onlar kafir oldukları halde güçlükle çıkmasını diler. Allah'a iman edin Resulünün maiyetinde cihada gidin diye bir sure indirildiği zaman içlerinden servet sahibi olanlar senden izin isteyip bırak bizi oturanlarla beraber olalım dediler. Onlar oturanlarla beraber olmalarını hoş gördüler. Kalplerine mühür vurulmuştur onların. Bundan dolayı onlar iyice anlamazlar. Fakat o peygamber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 Size katiyen inanmıyoruz. Allah bize hallerinizden birçok haberler vermiştir. Bundan sonraki hareketinizi de Allah Resulü ile beraber görecektir. En sonra gizli ve aşikarı bilen Allah'a döndürüleceksiniz de... ...o size neler yapıyordunuz hepsini haber verecektir. Onların yanına döndüğünüz zaman kendilerinden vazgeçmeniz için... Allah'a an edecekler. O halde onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. İrtikabede geldiklerinin cezası olarak varacakları yer de cehennemdir onların. Kendilerinden hoşnut olmanız için size yemin edecekler. Eğer siz onlardan razı olsanız bile şüphesiz Allah o fasıklar güruhundan razı olmaz.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 çok esirgeyişidir onların mallarından sadaka al ki bununla kendilerini günahlarından temizlemiş bununla onların hasenatını bereketlendirmiş olasın onlara dua et çünkü senin duan onlar için sükunettir Allah hakkıyla işiten çok iyi bilendir onlar bilmediler mi ki Şüphesiz Allah kullarından tövbeyi kabul edecek, sadakaları alacak olan ancak kendisidir ve hakikatte tevvap ve rahim yalnız O'dur. De ki dilediğinizi yapın çünkü hareketinizi Allah da Resulü de müminler de görecektir. Yakında gizli ve aşikarı bilene döndürüleceksiniz de O size ne yapar olduğunuzu haber verecektir. Savaşa gitmeyenlerden diğer bir takımı da Allah'ın emri için geciktirilmişlerdir. O bunları ya azaba uğratacak yahut tövbelerini kabul edecektir. Allah onların hallerini çok iyi bilen, her şeyi tam bir hikmetle yapandır. Bir de Müslümanlara zarar vermek için, küfr için, müminlerin arasına ayrılık sokmak için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 Daha ilk gününde temeli takva üzerine tesis edilen mescit senin içinde kıyamına elbet daha layittir. Orada tertemiz olmayı arzu etmekte olan rical vardır. Allah da çok temizlenenleri sever. Değerli dinleyenler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmeden evvel Medine'de Hazreç kabilesinden, Ebu Amir adında bir rahip vardı. Tevrat ve İncil'i okuyup vaazlarda bulunurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra İslam suratte yayılmaya başladı. Birçok kabileler İslam dinine girmeye başladılar. Bu Ebu Amir'in sahasını iyice daraltmaya başladı. Bir köşeye sıkışıp kalmaktansa yeni imkanlar araştırmayı uygun buldu. Mekke'ye gidip Uhud savaşını planladı. Bundan istediği neticeyi alamayınca da Şam'a gitti. Bu arada Ebu Amir'in Medine'deki işbirlikçileri olan münafıklar, Mescid-i Dirar adıyla anılan mescidi yaptılar. Bu mescidi yapmaktaki gayeleri, din maskesi altında faaliyet yürütmek, rahat haberleşmeyi sağlayabilmek ve Müslümanları birbirine düşürmekti. Mescidin açılışını yapmak ve ilk namazı kıldırmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çağırdılar. Efendimiz Tebük Seferi hazırlıkları içerisinde bulunduğu için bu işi sefer dönüşüne bıraktı. Daha sonra Tebük Seferi dönüşünde Medine'ye yakın Ziy Evan denilen yerde bu ayet indi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu mescidi yıkmaları için mescidin bulunduğu semte birkaç kişi gönderip bu fitne için kurulmuş olan mescidi yıktırdı. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi hayırlıdır yoksa yapısını yıkılacak bir yarın kenarına kurup da onunla beraber kendisi de cehennem ateşine çöküp giden kimse mi? Allah zalimler güruğuna hidayet vermez. Onların kurdukları bina kalplerinde daimi bir şüphe olacaktır. Meğer ki kalpleri parçalanmış olsun. Allah her şeyi çok iyi bilendir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 Allah'ın sınırlarını koruyanlar yok mu? Sen o müminlere müjdele. Müşriklerin o çığrın ateşin yaranı oldukları muhakkak meydana çıktıktan sonra artık onların lehine velev kısım olsunlar ne peygamberin ne de mümin olanların bağışlanma dilemeleri doğru değildir. İbrahim'in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 apaçık bildirinceye kadar onların sapıklığına hükmedecek değildir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin mülkü hakikaten Allah'ındır. O hem diriltir hem öldürür. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız yoktur. andolsun ki Allah peygamberini muharebeden geri kalanlara izin verildiğinden dolayı affettiği gibi, içlerinden bir takımının gönülleri hemen hemen eğrilmek üzereyken, güçlük zamanında ona tabi olan muhacirlerle ensarı da tövbeye muvaffak buyurdu ve sonra onların bu tövbelerini kabul eyledi. Çünkü o çok esirgeyici, çok bağışlayıcıdır. Savaştan geri bırakılan, ve haklarındaki hüküm geciken üç kişinin tövbelerini de kabul etti. Çünkü yeryüzü bunca genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'ın hışmından yine Allah'tan başka sığınacak hiçbir yer olmadığını anladılar da, bundan sonra Allah onları da eski hallerine dönsünler diye tövbeye muvaffak buyurdu. Şüphesiz ki Allah ancak... O, tövbeyi en çok kabul eden hakkıyla esirgiyendir. Değerli dinleyenler, Tebük seferine 80'den fazla kişi katılmamıştı. Bu sefere katılmayan kişiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mazeretlerini bildirmek üzere geliyorlardı. Katılmayanların çoğu münafıktı ve bunlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çeşitli bahaneler uydurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları başından saldı. Ancak bu kişiler arasındaki üç tanesi gerçek birer mümindi. Bu üç kişi Kab bin Malik, Hilal bin Ümeyye ve Marare bin Rubai'ydi. Bunlar suçlarını açıkça itiraf ettiler. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkındaki kararını tehir etti ve bu üç kişinin durumları konusunda Allah'tan herhangi bir hüküm gelinceye kadar Müslümanlara bu üç kişiyle olan sosyal münasebetlerini kesmelerini emretti. Hatta o kadar ki, Müslümanlar bunların selamını bile almayacaklardı. Bu şekilde devam eden sosyal boykot ve tecitten kırk gün sonra, ailelerine de onlarla ilgilerini kesmeleri emredildi. Velhasıl bu üç mümin çok kötü ve sıkıntılı bir duruma düşmüştü. Nihayet toplam olarak 50 gün süren boykottan sonra, Yüce Rabbimizin, Onları affettiğini ilan eden bu ayet nazil oldu. Sure kaldığı yerden devam edecektir.